Bismillahirrahmanirrahim. Yusebihûne leyle ve well la yefturun dedik. Gece ve gündüz aralıksız tesbih ederler. Şimdi burada ufak bir incelik var hatırıma gelmişken onu da söyleyeyim. <gülüyor> Mesela bu elleyl ve nehar zaman zarfıdır. Arapçada zaman zarfı da fi edatı kullanılır. Ve buna benzer bir iki edat daha vardır. Fakat bu zarf edatı kullanıldığı zaman sürenin bir kısmı anlamına gelir. Mesela ayet-i kerime yusebbihune filleyli ve nehari diye gelmiş olsaydı arkasından da layef turun gelmiş olsaydı ayet-i kerime dil açısından tutarsız olurdu. Çünkü gece ve gündüz içerisinde aralıksız tesbih ederler. Türkçe bile sırıtıyor. Aralıksız gece ve gündüz tesbih ederler. Maksat budur. Gece ve gündüz boyunca uyumazlar. Yorgun argön düşmezler. Bitap düşmezler. Onun için burada fi olmaz. Bundan dolayı Cenab-ı Allah zaman zarfı olduğu halde ayrıca fi kullanmaya gerek görmemiştir. Gerek bir tarafa haşa kullanılsaydı anlam bozukluğu olurdu. Onun için Kur'an-ı Kerim çok inceliklerle dolu bir kitap, bu incelikleri keşfedebilmek de Arapçayı bilmekle büyük ölçüde orantılıdır. Bu dili ne kadar iyi bilirseniz, Kur'an'ın dili olan Arapçayı, ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi anlarsınız. Geçen bir ilan gördüm. Avalı mesulem Kur'an dili Rabça. Cehalet üstüne cehalet. Ya haşa sen Kur'an'dan daha kur'ancı olamaz mısın? Olamazsın ki. Kur'an bu kitaba Kitab-ı Arabiyen diyor. Sen nasıl böyle diyorsun? Hem de güya Kur'an'ı yüceltiğini haşa zannediyorsun. Fakat bir manada dilim varmıyor ama kelime güzel değil. Meclisten uzak olsun diyelim. Söz meclisten dışarı. Küstahça bir ifade. Niçin? Çünkü sen Rabça dediğin zaman beşerin dilini yukarıya taşımış oluyoruz. İnsanlar konuştuklarının nereye varacağını kestiremeden konuşuyorlar. Sonra Cenab-ı Allah eğer bu kitaba deseydi ki bu lisan benim lisanımdır. Rabça artık bir sonra. Ha böyle bir şey demedi. Üstelik Kur'anen Arabiyen leallekum ta'kilun diyor değil mi? aklınızla bu kitabı kavramanız için ben bu Kur'an'ı Arapça bir Kur'an olarak indirdim. Burada ifade ise Cenab-ı Allah'ın bize şefkat ve merhametinin bir tenezzülü var. Bu kitabı iyice anlayalım diye Rabbani bir kitap olmakla birlikte Rabbani bir lisan olarak İnsanların bilmediği bir dilde indirmedi ki. Bunun büyük incelikleri var. Onun için bu gibi hususları gördüğünüz yerde münasip bir lisanla uyarmayı da ihmal etmeyin. Biz kaş yapalım derken göz çıkartırız. Cehalet çok berbat bir şey. Hatırına gelsin sor. Cenab-ı Allah öyle diyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِكْرِ in كُنْتُمْ لَا Bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Neyse sormakla alakalı olarak biraz sizi gülümsetelim. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsunuz dinde reform rüzgarları da estirilmeye çalışıldı. Namaz için yeni projeler üretiliyor, yeni şekiller üretiliyor falan. İki üç kişi bir araya geliyor. Ya diyorlar ki gelin biz de bari şu Müslümanlara, gariban Müslümanlara bir faydamız olsun. Namazı reform edelim. Kafa kafaya vermişler, düşünmüşler, taşınmışlar. Demişler ki namaz neden ibaret? Namaz. Da üç temel hareket var. Bir kıyam var ayakta durmak. Bir rükû var. Biliyorsunuz eğilmek. Bir de sucud var. Secdeye varmak. Biz insanları üç gruba ayıralım. Bir grup camiye gelsin. Bir süre ayakta dursun. Gitsin. Bu avamın namazı olsun. Avamın namazı. Yani işte sıradan insanların namazı olsun. Bir de bir namaz bir grup daha gelsin. Bunlar kendilerini daha iyi görürlerse havas olsun bunlar. Bunlar da gelsinler bir süre rükuah insinler. Ondan sonra çekip gitsinler. Bir grup da havasın havası olsun. Özellerin özeli. Bunlar da gelsinler doğrudan secdeye kapansınlar. Ondan sonra çekip gitsinler. Bakmışlar güzel mi? Güzel. Gerçekten büyük bir fikir ürettiklerini kabul etmişler. Biz bu namazı artık böyle çağdaşlaştırdık falan. Sonra biri demiş ki ya demiş şimdi biz bunu kendi adımıza açıklasak halk bizden kabul etmez. İyisi mi şöyle meşhur bir Hoca Efendi'ye gidelim. Meşhur Hoca'dan da fetvasını alalım. filan Hoca da bu işe fetva verdi diyelim. Millet de bu namazı adam gibi kılsın. Gidiyorlar Hoca Efendi'ye projelerini anlatıyorlar. Hoca Efendi dinliyor onları. Nasıl hocam? Olur mu? Vallahi demiş olmasına olur ama ama iadesi lazım gelirsin. İadesi lazım gelirdim. Şimdi e, bu şekilde kalkacaksın yok rapça öğretiyoruz. Tövbe estağfurullah. Ya bu böyle şey olur mu kardeşim? Ne demek Rabça öğretiyoruz? Yani sorsan onlara Diyecekti ki evvela A'yı kaldırdık. Eee Arapçadan Arapça oldu. Aslında iki Arapça. Aslında eğer ne kadar Arapçaysa da Allah'ın kelamı olduğu için biz bunu Arapça diyeceğiz. Ya kardeşim dedik ya Allah bunu Arapça dedikten sonra sana ne oluyor? Bizim bu gibi işlerde tasarrufumuz yok ki. Allah'ın ve Resulünün Sözünün olduğu bir yerde bizim söyleyecek sözümüz olmaz. Ne diyor Hucurat suresinde? Astaydım bille, la tukdimmu baina yadayillahi ve rasuli. Ya, Allah'ın ve Rasulü'nün önünde sakın huzurundayken onların önüne geçmeyin. Onların önüne geçme. Tabii hani derler ya Arapçada bir deyimdir ale kulli musibetin inna lillahi ve inna Bu da bir musibet. Galiba bir müslüman için de musibetlerin en büyüklerinden birisi de cehalettir. Cehalet. Cehaletin tedavisi ilim okumaktır, sormaktır sormaktır. Böyle bir şeyi elaleme ilan etmeden, benim gibilerinin diline düşürmeden sor. Sor. Fakat bu bizim reformistlerin yaptığı gibi böyle rastgele şeyler uyduracaksın. Bu sefer adam sorarsın. İadesi lazım gelir der sana. Söylemesi de söylenir. Ya söyledin mi söylenir. Fakat Kur'an'a uymaz der sana. Doğru söyledin. Fakat Kur'an'a uygun değil. <gülüyor> Halbuki senin derdin iyi. Mesela iyi. Arapça öğreteceksin. Kur'an üzerinden Arapçayı öğreteceksin. Bu da çok güzel. Hay hay. Fakat ona böyle bir isim vermen güzel değil. Uymuyor. Evet. Onlar işte bu şekilde fütur göstermezler. Melekler kesintisiz ibadet <gülüyor> ederler. Peki bizim ibadetlerimizi kesintisiz kılma şansımız var mı? Üçlümanın böyle bir imkanı var mı? Evet. Cenab-ı Allah bu ümmete öyle bir merhamet göstermiş ki, öyle imkanlar vermiş ki, diyor ki mesela, Ramazan orucunu tutan, arkasından altı gün şevval orucunu tutan bir seneyi tamamen oruç tutmuş gibidir. Mesela demek ki böyle bir şey mümkündür. Cuma'dan cumaya kılınan namaz arada işlenen günahlar için keffarettir diyor. Yatsı namazını cemaatle kıl, sabah namazını cemaatle kıl, gece boyu ibadet etmiş gibi olursun. Gibi Cenab-ı Allah bu manada insanın önünden öyle imkanlar vermiş ki hatta ve hatta ölümünden sonra bile hasenatının devam etmesini sağlayabilirsin. ölümünden sonra devam edebilir. Hadis-i şerif buyuruyor. Adem oğlu öldükten sonra ameli kesilir. Üç şey müstesna. Kendisine dua edecek salih bir evlat. Ya evlat yetiştirmenin ehemmiyeti burada. Burada çünkü senin yetiştirdiğin bu hayırlı evlat senden sonra ümmete faydalı olmaya devam edecek. İnsanlar ona dua etsin veya etmesin. Onun varlığı ve hayırlı ameller işlemesi senin terbiyen yönlendirmen neticesinde olduğu için amelin yazmaya devam eder. Kendisine dua edecek salih bir evlat. Veya Ev sadakatin cariye. Cari akıp duran demek. Devamlı. Kesintisiz bir sadaka. Vakıf buradan geliyor. Vakıf buradan geliyor. Ev ilmin yentefi'u bihin nas. İnsanların kendisiyle yararlanacakları bir ilim bırakmak. Amelin kesintiye uğramaz. Devam eder. Ne kadar güzel. Onun için bu ümmetin sevabı başka hiç kimseyle kıyas edilmeyecek kimdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. O'nun sadak-ı cariyesi ümmet çapında ve kıyamete kadardır. Her ne amel işliyorsak o amelin sevabı kadar O'na da yazılıyor. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü biz O'nun vesilesiyle bu amelleri öğrendik. O'nun vesilesiyle öğretiyoruz. O'nun vesilesiyle amel ediyoruz. Ve Ondan bu yana diğer ashab-ı kiram. Hakkıyla verilen her bir zekatın sevabı kadar Hazreti Ebubekir'e de gider. Hakkıyla okunan her bir Kur'an harfinin sevabı kadar Ebubekir e, Hazreti Osman'a da gider. Niçin? Çünkü bunlar bu işi yaptılar. Hazreti Ebu Bekir zekat vermek isteyenlerle savaşmamış olsaydı zekat bu dinden uçar giderdi. O korudu bu dini. Onun vasıtasıyla Cenab-ı Allah bu önemli, bu muhteşem farizayı muhafaza ettirdi. İlk Kur'an'ı o cem'i Mushaf'ı ilk olarak o bir araya getirdi. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin bu ümmet üzerindeki lütfu çok çok. Önemli. Bu onun sebep olduğu diğer bütün amellerde ümmet amel ettikçe Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimize Ömer efendimize, Ali radıyallahu anh efendimize, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimize ve diğer ashab-ı kirama. Bir hadis-i şerif okuyoruz. O hadis-i şerif vesilesiyle amel ediyoruz. O hadisin ravilerinin de onda sevabı var. E Cenab-ı Allah'ın hazinesi çok büyük. Sonsuz bir hazine. Vermekle eksilmez ki. Vermekle eksilmez. Cenab-ı Allah inşallah bizlere de sizlere de bizim gibilere de ne yapar? <gülüyor> Bu kesintisiz paydan bize de bir miktar verir inşallah. inşallah. Bunlar önemli işte. Onun için meleklere... İbreneceğiz elbette ama melek olmadığımız halde meleklerin imkanlarını daha kolay da elde edebiliyoruz. Böyle bir kapının önümüzde açık olduğunu anlatmak istiyorum. Söylemek istediğim o. Cenab-ı Allah melekleri kayırmış diye düşünmeyin yani. Aralıksız onlara güç verdi. ibadet ediyorlar. E bizim böyle gücümüz yok ne yapalım? Az önce bahsettiğimiz gibi bir noktadan itibaren Ahımız gidiyor ve kalıyor dedikleri gibi. öyle vaka o, Beşer vakası bu. Ama Cenab-ı Allah işte bakın böyle bir imkan da vermiş. Ne güzel. En az bir haseneye on mislini ecir veriyor. Ve sebep olduğu zaman bir amele kesintisiz melekler yine sana da kesintisiz ecir yazarlar. Onun için mümin kendi sınırları içerisinde kalan bir insan olamaz. Mümin her durumda iyiliği kendi sınırlarının dışına taşıran bir insandır. Her durumda. Emr bin maruf, nehyanil münker, bilmem ne, şu, bu vesaire, doğruyu söylemek. Yerine göre yoldaki dediğim gibi, hadis-i daha doğrusu haşa, dediği gibi hadis-i şerifin dediği gibi, bir taşı insanları rahatsız edecek, herhangi bir şeyi kaldırıp bir kenara koymaya bile ecir veren ecir vadeden bir dinin mensuplarıyız. Onun için melekler gibi bizim de aralıksız ibadet etme şansımız var. Özelik yaptığımız salih ameller işlemiş olduğumuz günahlara da kefarettir. Abdest ile alakalı hadisi hatırlayın. Değil mi? Mümin diyor abdeste kalkıp abdest aldığı zaman güzelce abdest aldığı zaman ellerini yıkadığı zaman ellerinden damlayan son damlayla birlikte abdest aldığı zaman son damlayla birlikte elleriyle işlediği günahları gider. Yüzü hakeza, ayakları hakeza, gözleri hakeza. E buyurun. Temizlenme imkanı, arınma imkanı Günahlardan kurtulma imkanı ile birlikte bir de sevabı Rabbimin rahmeti kadar sonsuz bilinemeyecek kadar miktarda çoğaltma imkanı. Bu imkanlar bize verilmiş, önümüzde mevcut elverir ki biz bunları kullanmasını bilelim, kısmen istifade edelim. Çünkü bir kısmı bile insanı bahtiyar etmeye yeter bir kısmından yararlanmak bile insanı bahtiyar etmeye gereklerli. İşte Cenab-ı Allah bu şekilde kullar kendisine ibadet ettiği için müşriklerin iddia ettiği gibi ortağa veya evlat edinmeye ihtiyacı olmadığını belirtiyor. Göklerde ve yerde olan herkes zaten ona ibadet ediyor. Herkes ona boyun, boyun eğiyor ve melekler aralıksız ona ibadet etmektedirler diyor. اَمِتَّخَذُوا اَلِيهَةً مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ cenab Allah burada diyor ki Yoksa onlar yerden ilahlar mı edindiler? Ölümden sonra onlar mı diriltecekler? Ölümden sonra onlar mı diriltecekler? Yani diyor ki Cenab-ı Allah kendisine ibadet olunacak. Emir ve hükümleri kabul edilecek. Emir ve hükümlerine hiçbir kimsenin emir ve hükmü denk tutulmayacak olan bir kimse ilahtır. Ve bunun Allah'tan başka olması yakışık değildir. Olmaz. Dolayısıyla Yerden edinilen bütün ilahlar eğer ilah ediniliyorsa eğer gerçekten ilahiseler onların ölümden sonra diriltebilecek güçlerinin olup olmadığına bir bakınız diyor. Böyle bir güçleri yok. Ölümden sonra hiçbir varlığı diriltemiyorlar diyor. Yani Cenab-ı Allah diyor ki öldüren de benim dirilten de benim. Herkes benim emrim altındadır. Sizin ilah edindiğiniz varlıklar da benim mahlukumdur sizin gibi. Benden başka ve sizin gibi benim mahlukum olanlar sizin hayatınıza hükmedemez. Ettirmeyin. Olmamalı. Sizi kim yaratmışsa sizin ilahınız O'dur. Rabbiniz kimse ilahınız O'dur. Söylediği bu. Ve sizi O diriltecektir. Başkası değil. Kur'an'ın tevhid ile alakalı delilleri pek çok ve pek mükemmeldir. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ Lefesedete. Eğer o ikisinde yani göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı bunların nizamı düzeni bozulur giderdi. Öyle. Allah'ın dışındaki bütün varlıklar ne? Mahluktur. Bildiğimiz mahlukların akıllarını kullanarak birbirleriyle en iyi geçinenleri kimlerdir? İnsanlardır. E bu insanlar yerine göre bir şirketi uzun süre beraber devam ettiremiyorlar. Kainatı nasıl yürütecekler? Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı ikisinin de düzeni bozulurdu. E peki... Bizim varlığımız bu düzenin bekasına bağlıdır. Cenab-ı Allah şunu söylüyor yani. Behey akılsız müşrikler. Eğer dediğiniz gibi olsaydı sizin varlığınız olmazdı zaten. Çünkü bu kainat bozulur giderdi. Kainat bozulunca siz zaten olmazsınız. Hiçbir şey olmazdı. Yani faraza ben size uysam, benimle haşa, kendime ortak edinsem, şu kurduğum düzeni berbat ederim, siz de kahrolur gidersiniz. Onun için şunu da söylüyor. Hayatınızda, hayatınıza hükmetmek için, hayatınızı yönetmek için, Hayatınızı şekillendirmek için, hayatınızı keyfiyetlendirmek için emir ve hükümlerine, yasalarına itibar edeceğiniz benden başka ilahlarınız olursa hayatınızın düzeni bozulur gider. Söyler misiniz bana bu hayatta sağlam ne var? Elle tutulur ne kaldı? Doğru dürüst yolda yürüyecek halimiz mi kaldı? Sokağa bıraktığımız zaman çocuğumuzu akşam geleceğinden emin miyiz? Okula gidip geldiği zaman çocuğumuzun hangi berbat işe bile bulaşacağından emin miyiz? Acaba uyuşturucu belasına mı maruz kalır? Bir mafyaya mı karışır? Yoksa asabı bozulmuş bir serserinin... Hucumun ama maruz kalır? Yoksa şu, yoksa bu. Çocuğunuzu alıp eline telefon verdiğiniz zaman o telefonun tehlikesinden bile emin değilsiniz. Ama yine de alıp veriyorsunuz. Gidiyorsunuz bilmem nereden, bilmem ne yiyeceği alıyorsunuz. Et olur, tavuk olur, paketli yiyecek olur, ne olur, ne olmaz. İçinde ne var Allah bilir. Ne ilaçlar, ne katkı maddeleri, ne boyalar, ne şunlar, ne bunlar. emn eman kalmamış. Güven diye bir şey yok. Halbuki ilahi şeriatların beş temel maksadı var biliyorsunuz. Dini korumak, aklı korumak, nesli korumak, canı korumak. Malı korumak. Bunlar olmadan olmaz. Ben kendi adıma bakıyorum valla hiçbir şeyden emin değilim. Hiçbir şeyden emin değilim. Çocuklarımızı ey güç bela şöyle böyle bir şeylere benzer zannediyoruz. Torunlarımız adına korkuyoruz. Ne garantisi? Yüzde bir ihtimal yok beklentilerimize göre. Yok. E, ee, buyurun. Allah'tan başka ilah edinilmesinin bizim bizzat müşrik olmamıza gerek yok. Vaka bize Allah'tan başka ilahları dayatıyor ve biz Allah'tan başka ilahların kurguladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu zarardan kendimizi korumamız mümkün değil. Bunun tek yolu nasıl ki kainatta Allah'tan başka ilah yoksa ayeti kerimenin belirttiği gibi huvallahu fissemâ sema'i ilâhu ve fil ardi ilah. o Allah'tır ki gökte de ilah olan o'dur yerde de ilah olan o'dur. Allah'ın yerde uluhiyeti adeta tanınmıyor. Birden çok ilahlar var onun için yeryüzünün nizamı bozuk. Ya. Onun için Cenab-ı Allah ikisinde diyor لَوْكَانَ ف۪يهِمَا Yani göklerle yerde اَلِهَةٌ illallah اللّٰهُ نَفَسَدَتَا İşte eğer kainatta da Allah'tan başka bir ilah olsaydı sizin şu dünya hayatınızın bozulduğu gibi orası da bozulurdu. O zaman yaşamanız da mümkün olmazdı. Şimdi belki nefes alarak, fiziksel olarak yaşayabiliyoruz. Ama dinimiz adına endişelerle doluyuz. Dinimiz adına, kendimiz adına yalnız değil. Çoluğumuz, çocuğumuz biz şahsımız adına da öyle. Yalnız kendimiz adına emin değil. Emin olmamak yalnız hakkımızda, şahsımızda söz konusu değil. Camide ne güzel namaz kılıyorsun, elhamdülillah falan diyorsun. Ulan bir bakıyorsun, çok afedersiniz. Çıkıyorsun camide. Yüzlerce münker. Binlerce münker. Nereye bakacağını şaşırıyorsun. Gözünü nasıl haramdan sakınacağını kestiremiyorsun. Helalinden bir şey yerim diyorsun. Her adım önünde bir yığın şeyler. Ya böyle şey olmuş mu? Olur mu ya? Hanım Efendime söyleyeyim, bir malı almadan önce önce hele bir uzun uzun okuyalım diyoruz. Ne var bunda? Yazılarda böyle kargacık burgacık, bizim gibi de bir de göz ağrısı varsa oku, okuyabilirsin Hiçbir şeyin emniyeti kalmadı. Hiçbir şeyin emniyeti yok maalesef. Niçin? Gayet normaldir. Başka türlüsü beklenemez. Başka türlüsü beklenemez. Şartlar bu çünkü. Çünkü yeryüzünde, yeryüzünün nizamını Allah'tan başka ilahlar şekillendiriyor. Vaka budur. Onun için bu fesat kol geziyor. Bu fesat onun için kol geziyor. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَصِفُونَ Onların nitelendirmelerinden ötürü arşın Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Yani yeryüzünde kafirlerin söylediklerinden Allah ve onun şeriatı münezzehtir. Yeryüzünde bugün zulüm bütün şirretiyle kol geziyor. Allah'ın nizamı bu zulümde münezzehtir. Allah'ın dini böyle bir zalimlikten münezzehtir. Yeryüzünde zalimliğin adaletsiz paylaşımın her türlüsü en ileri derecededir. İslam bundan münezzehtir. Yeryüzünde Haksızca özellikle Müslüman ümmet arasında oluk oluk kanlar akıtılıp durmaktadır. İslam diyarları tahrip edilmektedir. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakılmamaktadır. Allah'ın nizamı bu zulümden münezzehtir. Allah'ın dini bu zalimlikten uzaktır. Onun için Arşın Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir onların nitelendirmelerinden. لَا amma عَمَّا vehum وَهُمْ يُسْأَلُونَ Ama yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Allah, çünkü ayet-i kerime'in mealini söyleyeyim, Allah yaptıklarından dolayı sorgulanmaz. Ama onlar sorgulanacaklar. Sorgulanacaklar. Amerika'sı da sorgulanacak Rusya'sı da sorgulanacak Türkiye'si de sorgulanacak Bunların tağutları da Tek tek sorgulanacak Mısır'ı da sorgulanacak Suriye'si de sorgulanacak Bangladeş'i de sorgulanacak Irak'ı da sorgulanacak Daesh'i de sorgulanacak Ve sorgulanacak kimse bırakılmayacak Sahi nerede bu Daesh denilen zalimler Halep gidiyor elden. Bir haftadır bombardıman ediliyor. Hani İslam devletiydiniz? Neredesiniz? Böyle şey olur mu? Ama Müslümanların eline geçseydi üzerine gideceklerdi. Taki Esed'in eline geç. Utanmadan kendilerine Irak Şam İslam devleti adını da veriyorlar. Başlarındakine de halife. Batsın böyle halifelik, batsın böyle İslam devleti. Küfrün eli de insanları İslam'dan defret ettirmek için koz vermekten başka yaptıkları bir halt yok. Açı müstehaklarımızın durunu verici. La yüselü <gülüyor> amma yafal ve hum Allah ondan sorgulanmaz fakat onlar sorgulanırlar. Emet <gülüyor> tehazu min dunihi ileh. Bakın ayetler hep tevhid üzerinde duruyor. Tevhidin her boyutu üzerinde duruyor. Yoksa onlar Allah'ın dışında ilahlar mı edindiler? Kul hatu burhanakum. Haydi delillerinizi getirin de. Haza zikrumen ma'ya ve zikrumen qabli. İşte benimle birlikte gelen zikir de budur benden öncekilerin zikri de budur yani biz tevhid ile geldik şirk koşanlara meydan okuyoruz delilinizi ortaya koyun diyoruz şirk koştuğunuz zaman yeryüzünü fesada boğarsınız diyoruz biz bunu söyledik diyor benim zikrim de bu benden öncekilerin zikri de bu gerçekten de öyle yani şirk tarih boyunca dünyaya, beşeriyete hayır getirmemiştir, getirmez. Ne bireylere, ne toplumlara. Hayatlarının hiçbir meçhesinde itikadi, ibadi, siyasi, ahlaki, beşer arası ilişkiler, uluslararası ilişkiler hiçbir konuda rahat ve huzur getiremez. Başka ilahların uydurmaları, çünkü onlar eğer gökte ve yerde nasıl Allah'tan başka ilahlar olsaydı bozulurdu, yeryüzü de aynen böyledir. Allah'tan başka ilahlara teslim edildiği zaman yeryüzünde fesat bu şekilde kol gezer. Öyle ki müfsidlerin kendileri de fesatlarından rahatsızdırlar. Kendileri de fesatlarından rahatsızdırlar. قُلْ هَاتُ Haydi delilinizi getirmeyeceğinize göre o zaman işte هذا ذِكْرُ مَنْ ve وَذِكْرُ مَنْ قبلي. İşte bu hem benim zikrim, benimle beraber olanların zikri hem de benden öncekilerin zikri budur. Kim onunla beraber? Kim olacak? Ashab-ı kiram olacak. Benimle beraber Kur'an-ı Kerim benimle beraber gelen Kur'an-ı Kerim'in zikri bu. Tevhidi zikre diyor Kur'an-ı Kerim. Benimle beraber insanlar kastedilirse, bana iman edenlerin de zikri söyledikleri budur. Öyüdü budur. Bel ekseruhum la ya'lemun el hak fehum Hatta onların çoğunluğu hakkı bilmiyorlar. İşte bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Hakkı bildikleri halde yüz çevirmeleri mümkün değil. Hakka iban ederlerdi. Çoğu hakkı bilmiyorlar. İşte bundan dolayı yüz çeviriyorlar. E kime uyarak yüz çeviriyorlar? Büyüklerine uyarak, liderlerine uyarak, atalarına uyarak, kandırılarak tabi oluyorlar. Kıyamet gününde zayıf düşürülenler başkalarına uyanlar diyecekler ki Rabbena ata'na sâdetenâ ve kubarânâ fa diyecekler. Rabbimiz bizler efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan sapıp uzaklaştırdılar. Saptırıp uzaklaştılar. Rabbena va'tîn dufeyni min el azab. Rabbim onlara iki kat azap ver. <gülüyor> herkes hak ettiği kadarını ağlacaktır. Kurtulmayacak. Günümüzde bakıyoruz, herkes önüne çıkanın arkasından gidiyor. Yok öyle bir şey. Seni kurtarmaz. Seni kurtarmaz. Kabir azabından etkilenmeyen, kabir azabında ateşin yakmadığı kefen. Yok öyle bir saçmalık bu dinde. Nereden çıkarıyorlar bunu? Yarın bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Öyle şey olur mu ya? Okunmuş kefen, yazılmış kefen. Kefensiz gitse ne olur. Ölünün kefenlenme diye bir vazifesi yok ki. Bizim vazifemizdir onu kefenlemek. O bizim ölüye karşı olan vazifemizdir. Ölen bir insanın kendisine yapacak hiçbir şey yok. Ben kefenimi hazırlamak zorunda değilim. Öyle bir vazifem de yok. Bırakın, kerahat bile mevzu bahis olabilir. Nerede öleceğimi bilemiyorum ki. Gittiğim her yere kefeni beraber mi taşıyacağım? Yok bir şey. O benden sonrakilerin vazifesidir. Ben, beni filan yerde gömün. Böyle vasiyet mi olur? Olmaz böyle bir şey? Ha, Ebu el Ensari'nin vasiyetiyle bunu karıştırmayın. Orada ölümden sonra bile bir mücahidin ümmete hedef gösterdiği vardır. İlahi bir mesajdır o. O ayrı bir şey. İslam'ın mesajı zaten budur. Peygamberin söylediği budur. Kişi öldüğü yerde defnedilir diyor. Öldüğü topraklarda defnedilir. Ben efendim ben söyleyeyim Mardinliyim. Ben İstanbul'da öleceğim ne olur. Beni vasiyet yazacağım. Beni de Mardin'e götürün. Yok öyle bir şey. Ya zaten hayatta yerine göre külfet olmuşum. Öldükten sonra bir külfetle mi yükleyeyim yomuzlarına? Günah değil mi? <gülüyor> Öyle bir şey yok. Yok efendim söyleyeyim kabir azabına karşı dayanıklık efendim. <gülüyor> Binlerce defa tövbe istiğfar. Vallahi yap, yapıyorsa bilmeyendir. Bu budur. Bilgi eğer gereğince amel edilmiyorsa Eşeğin kitap taşımasına benzetilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bilgi amel edilmek içindir. اِنَّ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتِ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِبَارِ يَحْمِلُوا Bilgi amel için değilse vallahi ve vebaldir. vebaldir. Onun için senelerce önce Allah rahmet eylesin Ebul Hasan Ennedvi'nin Dört Rükün diye bir kitabı var. Orada kendi dedelerinden birisinden bahsediyor. Diyor ki, fıkıh kitabını okudu, haç kitabına geldi bıraktı. Dedi ki benim daha hac mükellefiyetim yok. Hacca gideceğim zaman bu kitabı okumaya başlarım. Şimdi orada merhum Nedvi şu notu ekliyor, diyor ki, bu diyor örnek alınacak bir uygulama değildir. Çünkü ben amel edecek durumda değilim diye ilim terk edilmez. Bu yönüyle örnek almayalım bunu diyor. Burada ilmimizle amel etmemiz gereği noktasındaki sorumluluk duygusunu alalım diyor. Türkçesinden cümesinde bu ibareler var mı, durum mu bilmiyorum ama ben okuduğum zaman çok iyi hatırlıyorum. Bu ibareler bizzat var. Dolayısıyla ilim amel etmek içindir. Zamanı gelince amel etmekten ne senin mümkün olmaz. Amel etmek durumunda olan birisine öğretirsin, ona faydası Ve ilim ölmez böylelikle. İlim öğretilir. İlim öğrenmenin birçok gayesi var. Bu gayelerin başında dinin korunmasıdır. Çünkü din ilimle korunur. Ama sen ilim biliyorum diye dinde olmayan bir şeyi çıkarttır koyarsan bu ilminle dini korumuş olmazsın ki berbat ediyorsun. Kendi sesinden duymasam inanmayacağım. Sen Allah'tan korkar ya. Vallahi bunlar şeylermaz. Böyle şey olur mu? Her türlü haltı karıştıracaksın. 400 lira kefen alıp kabir azabından korunacaksın. E ne güzel. Kabir azabından korundun mu ne olacak? Yahu Allah'ın hükmünden daha kuvvetli bir şey olabilir mi? La la illa billah. Gerçekten musibet bunlar. Ya Rabbi sen bu ümmeti saptırıcıların saptırmalarına karşı korusun. Bize ilim versin, akıl versin, fikir versin. Hakkı bildikleri halde yüz çevirmek işte böyle şeydir galiba. يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ çoğu hakkı bilmiyorlar ve onlar bu sebepten yüz çeviriyorlar. Peki ya bilerek yüz çeviriyorsan ne olacak? O daha beter bir şey mağazallah. Evet. Bugün içinde burada kalalım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.